Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kul euzu bir Rabbin De ki, Masın, insanların Rabbine sığınırım Melikin nas İnsanların melikine, mutlak sahip ve sultanına İleyhüm Insanların ilahına <gülüyor> O çok sinsi vesvese verenin şerrinden <gülüyor> O ki insanların sinelerinde vesvese verir <gülüyor> Gerek cinlerden gerekse insanlardan